Benim haç param vardı, bunun sürekli olarak zekatını veriyordum. Ben bu seneki zekatını da Nisan ayı geldiğinde verecektim ama haccım bu sene çıktı ve ben de bu parayı yatırdım. <gülüyor> bu sene de zekatını verecek miydim acaba? Hocamız cevaplayabilir mi demişler? Evet, temel ihtiyaçlarımız için biriktirmiş olduğumuz paralar kanalize edilmediği müddetçe zekata tabidir. Ama bu kardeşimiz hat çıkmış ve haç içinde parasını yatırmış. Dolayısıyla parayı ne yapmıştır? Kanalize etmiştir. İhtiyacı yani dini bir ihtiyacını hı hı, görmek, hı hı. bir ibadeti yapmak için kanalize etmiş ve yatırmıştır. Dolayısıyla bu kardeşimizin bu parasının zekatını vermesi gerekmez. Ama şey çıkmasaydı, hat çıkmasaydı, kurudan hat çıkmasaydı ve önümüzdeki yıllarda beklemeye girseydi Hanefi mezhebine göre bu birikimi yıl dolduğunda zekat vermesi gerekirdi eğer nisap miktarı ise